Açık Dergi'de hak Takımı bölümünde birlikteyiz. Zenheri Ayı'nın sonlarına geliyoruz. Ay sonu Zenheri bitecek ve gücük Şubat ayı başlayacak. 22 Ocak Güneş'in kova burcuna ya da Halk Taklımı'ndaki eski adıyla Del Burcu'na girmesi. Bunun hak Taklımı için önemi, Kasım günleri dediğimiz üç öneminin ikinci ayının başlamasıdır. Bu haftanın Halk Taklımı'ndaki ikinci önemli olayı da 25 Ocak'taki Kış İttir Erbayen'in veya Zenheri Ayı'nın 28 Ocak'taki Ayhan Doğum Fırtınası'ndan önceki son büyük fırtınası kış şiddeti adını taşıyor. 25-26 Ocak günleri kışın en şiddetli zamanı olarak tarihleniyor. En şiddetli demişken zaman zaman bu bölümde yer verdiğimiz İstanbul'un yakın zamandaki en sert kışlarından birinin yaşandığı 1929 Ocak ayının 21 Ocak haftasını anlayacak. 1929'un bu haftası çok mu? Çünkü kar ve soğuğun teslim aldığı şehirde Katavla yani günümüzde Kutlu üstündeki büyük yendim yine tam 90 yıl önce bugün 21 Ocak 1929 gecesi gerçekleşiyor. Araştırmacı Cengiz Kahraman'ın hazırladığı 1929 keşi kitabında dönemin gazetelerinde bu haftanın notları şu şekilde veriliyor. 21 Ocak 1929 Sabah evlerinden çıkanlar her tarafı benderse oldu. Soğuk, beyaz meydanındaki havuzun donmasına neden oldu. Evlerdeki su boruları donarak patladı, aç kalan kut ve domuz süreleri, akşam Çamlıca'nın arka taraflarıyla Dudullu, Bakkal Tüyü ve Alem'de ayındı. 22 Ocak Dün gece 10.30 sıralarında, Katavla'da bir İlsesi'nin çamı canhıraç çalarak bir felaketi haber vermeye başladı. Ayvataş sokaktaki Bakkal Yenli'nin evinde başlayan yangın, hızla bitişik hizamdaki evlere seçildi. İlk olarak mahalle tulumbalarıyla söndürülmeye çalışan yangında başarılı olunamayınca önce Beyoğlu itfaiyesi, o da yükleyince İstanbul'da Üsküdar itfaiyesi olay yerine gönderildi. Yangının kontrol altına alındığı düşünülürken İzleyen'le başka bir tuvaktaki ahşap evlere düşürdü. Yangın sabah kontrol altına alındı. İtfaiye komandanın ilk belirlemelerine göre Ayet Dimitriki Lisesi lojmanı, Tatavlı Spor Kulübü binası, bir okul ve yüz evin yandığı belirtildi. Hazırlanan raporta, Telkur Su Şirketi'nin yangın musluklarında su bulundurmadığı ortaya çıktı. Bu arada yangını fırsat bilip yağma faaliyetine girişen 10 kişi yakalandı. 23 Ocak 1929. Tatavla'daki yangının faturası söylendiğinden büyük çıktı. Cumhuriyet Gazetesi yanan ev sayısının 500 olduğunu yazdı. Susuzluk, itfaiyenin idare edilen ve sert rüzgar nedeniyle yangının durdurulamadığı bu haberlerde aktarılıyor. Karlar üzerinde yüzlerce insan perişan halde beklemeye başladı. Aynı gün gazetelerde yangının bir Rum'un evinde içki yapıldığı sırada çıktığı söylentisi bu yangının sonuçlarının bambaşka bir yöne gitmesine neden oldu. Ağırlıkla Rum nüfus bulunan Tata ismi aylarca sürecek bir tartışmanın sonunda insan 1929'da kurtuluş olarak değiştirildi. 24 Ocak 1929 Kar ve tipi tüm şiddetiyle sürüyor. Hilal-i yani Kızılay, Tatavla'da yangın kurbanlarına ekmek dağıttı. Tramvay şirketi de peynir ve ekmek yardımı yaptı. Patrikhane, yangında zarar görenlere nakdi yardımda bulundu. Evlerini kaybeden yaklaşık 700 aile, geçici olarak okul ve kiliselere yerleşti. Bir kısmı ise başka semtlerdeki yakınlarında kalmaya gitti. Evet, Tatavla'daki büyük yangın ve semtü kurtuluşa çevrilmesi hikayesi böyle. Semtte patrikhane kayıtlarına göre, 1929'a kadar 1100 Rum aile yaşıyordu. 1955'teki 6-7 yıl olaylarında İstanbul'un diğer semtlerindeki Rumlar da Kutluş'a göç ettiler. 2000'e yakın aile, kentin en önemli tarihi kutlamalarından Abukurya Karnavalını uzun, uzun yıllar sürdürdüler. Ancak 1964'te Ankara'nın Türkiye Türkiye'de ikamet eden Yunan vatandaşlarını sınır dışı etme kararı Rum nüfusu hızla azalttı. Bu karardan sonra Yunan vatandaşlarıyla evli olan Rumların büyük çoğunluğu başka ülkelere göç etti. Son dönemde kurtuluşta 500 Rum'un yaşadığı belirtiliyor. 121 Ocak gecesi Zeynepi Soğuğunda çıkan yangın bu büyük felaketin başlangıcı gibiydi. Bu haftalıkta bu kadar. Haftaya Pazartesi, Ayanton fırtınasının hikayesini aktaracağız. Programı geleneksel tatavlör Rum havalarından biriyle kapatıyoruz. <gülüyor>